Merhaba, iyi haftalar. Hariçtan Sanat Programı'na hoş geldiniz. Bir canlı yayınla karşınızdayım. Ben programcınız Çeleng. Telefon hattında Diyarbakır'dan bir dostum. Sanatçı Erkan Özgen bizimle birlikte. Onunla sadece Diyarbakır'da değil... Viyana'da, Barcelona'da, Palermo'da yürüttüğü sanat projelerinden bahsedeceğiz. Yine gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleriyle hariçtan sanat programında karşınızdayız. Erkan merhaba. Merhabalar. İyi Çok çok teşekkürler vakit ayırdın e, okulda ders verdiğini de biliyorum okuldan çıktın seninle böyle bir ön telefon e, görüşmesi e, yaptık ve de şimdi e, programa radyoyla e, katılıyorsun hemen buradan duyurmuş da olayım e, Aralık ayının e, sonlarına doğru Diyarbakır'a geldiğim zaman senin kurucularından biri olduğun loading hakkında da ayrıntılı bir kayıt yapacağız oradaki diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte. Bugün senin sanat pratiğine odaklanmak niyetimiz. Vaktimiz kalırsa loading hakkında da elbette konuşuruz. Ee, seni kısacık tanıtmak istiyorum. Mardin doğmuşsun 1971. Çukurova Üniversitesi Resim bölümünden mezunsun. Ama biz seni ağırlıklı olarak tek uğraşın o olmasa da video çalışmalarından, hareketli görüntü film çalışmalarından biliyoruz. Dediğim gibi tek kullandığın teknik elbette video değil. Ee, İstanbul Bienallerinden çalışmalarını biliyoruz. Özellikle son İstanbul Bienalini hatırlatmak gerekebilir çünkü birazdan konuşacağız. Wonderland isimli bir e, çalışma vardı. Nitekim hem çok ses getirdi Galata Room okulundaki bu video, hem de Polarized Vision is War and Peace yani bir savaş barış e, ödülü ne de e, layık görüldü. Senin Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda e, sergi konuşma, eğitim programına dahil olduğunu biliyoruz. Ama Diyarbakır'da yaşayıp çalışmalarına devam ediyorsun. Ben de senin konuşmamıza vesile yani buluşmamıza vesile olması adına yurt dışında üç tane birden böyle sergin biri yeni bitmiş, diğeri yeni açıldı, bir diğeri de önümüzdeki hafta açılıyor. Bunlar üst üste gelince artık dedim ki Erkan Özge'ni mutlaka konuk olarak almak gerekir. Dinleyicilere de hatırlatmak istiyorum. 29 Ekim tarihli programa Açık Radyo'nun web sitesinden ulaşabilirler. Hariçten Sanat Programı'nın kayıt arşivinden. Orada e, şimdi kısaca seninle de değineceğimiz Palermo'da bu sene düzenlenen Manifesta Bienniali'ne katılımın hakkında ben de kendi izlenimlerimi aktarmıştım. Ama şimdi konuşmaya kısaca yine de oradan e, başlamak istiyorum. İsteyenler daha detaylı bilgi almak isteyenler 29 Ekim tarihli programa bakabilirler. Bu e, Manifesta Bienniali'nde senin Purple Muslin adlı yeni bir prodüksiyonun vardı. Manifesta'da ve dedik bienalle ve documenta gibi Avrupa'nın hatta dünyanın en önemli güncel sanat etkinliklerinden biri Saha Derneği'nden de bir destekle birlikte senin orada yepyeni bir videon uluslararası sanat e, çevrelerine göreceye çıktı e, diyelim amiyane tabirle. Bu ilişki nasıl gelişti ve Purple Muston'u biraz da kendi sanatçısının ağzından dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki çok teşekkürler yaptığın açıklamalar için. şimdi eee Manifeston ki 12 soracılarından Ippolito Pestelini Laprelli kendisi e, bir mail göndererek e, manifesta e, için e, benimle iletişime girmek istediğini bundan ilgili de bir Skype görüşme yapmak istediğini söyledi. Biz de bir Skype görüşmesinden sonra hı hı. E, mevcut olan işte manifesto 12'nin e, konsepti üzerine epey bir e, şeyler, bilgiler göndermişti zaten. Üzerine de bir tartıştıktan sonra Bu konuda benim işte hazırda olan projelerim ya da bu projeye uygun projelerimin olup olmadığını sordular. Ben de o dönem Purple işte Miss'in bu videonun üzerine böyle düşünüyordum. Onun şüce altyapısını falan oluşturmuştum hı hı. ve tam da o dönemde Barcelona'da bulunan Han Neptunus Foundation kreatörlerinden Hilde Tami'nin kendisi benimle iletişime geçmiş eee bünyede de işlerimi görmüş, daha sonradan araştırmışlar, incelemişler biraz eee işlerimle ilgili ve kendileri de beni e, bazı projelerinde desteklemek istediklerini, benden çalışmak istediklerini söylemişlerdi. Bunlar da hep e, aynı dönemetten gelince ben de e, bu projemi eee partnerliğimiz projesini şeye sununca manifestoya e, tabii manifestoyu sununca onlar da çok e, ilgilendiler. Bunu e, gerçekleştirmek istediler. Aynı zamanda da Anneke's Foundation'da şineye dahil oldu ve aynı zamanda da sağda şineye dahil oldu. Böylece işte bunun prodüksiyon e, sorunlarını çözmüş olduk. E, bu videoyu ben e, Irak'ta Süleymaniye'de e, Artak diye bir küçük bir kasabası var. Hemen onun e, açık yani şehrin dışında bir yerde e, oluşturulan mülteciler için oluşturulan bir kampta gerçekleştirdim. Artık kampı diye. Hı -hı. Yani barış kampı. Orada e, özellikle de bu çalışmayı ezili kadınlar üzerine gerçekleştirmek istedim. Savaşta e, etkilenen e, çünkü özellikle de e, e, bu IŞİD saldırılarında Irak ve Suriye'de biliyorsunuz daha çok e, şey kadınlar, e, çocuklar, daha çok sivillerin etkilendiğini e, biliyoruz. Bunları da gördük zaten. E, ağırlıklı olarak da ezili kadınlar bu konuda çok hedef konumuna düştüler hı hı. ve kendileri de işte Süleymaniye'deki kanta olduğunu biliyordum çünkü daha önceden Diyarbakır'a da bu saldırılarda Iraklılar ve Suriyeliler geldiği zaman Diyarbakır'da da yerleştiler o dönemin belediye başkanı onları Diyarbakır'da hazır olan altyapısı sağlam olan bir planlık diye bir alanda onları konuk ettiler ve ben de zaman buldukça oraya gidip işte oradaki ufak tefek bir şeyleri yapmaya çalışıyorduk. Aynı zamanda da e, ekoloji çalışmaları da yürüttüğümüz için kanta e, kent bahçelerini şey e, orada işte bu botanik e, bahçeler özellikle de ekolojik böyle testesit ilaçların falan kullanılmadığı bahçeler orada oluşturmaya başladık. Orada yaşayan kadınlarla beraber. Çünkü onlar geldikleri yerde de uğraştıkları e, şeyler e, daha çok böyle e, boztancılık üzerine kuruluydu. Aynı şeydi. Biz orada onun pratiğini ortaya koyduk. Bu da çünkü bizim de çalışma alanlarımızdandı. Orada onları da tanıdım. Ve Orada kadınların da aslında e, onlarla da konuşma şansım oldu. O yüzden ben böyle bir videoyu gerçekleşme kararı aldım. Daha sonradan e, şeye gittim. Işte Irak'a Süleymaniye'ye gittim ve orada... E, 16 dakika 28 saniyelik hı, oh, 16 buçuk dakikalık bir videoyu e, ortaya çıkardım ve tamamının kadınlardan e, kadınların savaş savaşta e, ki işte o süreçte yaşadıkları deneyimleri anlatan bir video. Çünkü bu videonun içerisinde de e, şeyi bulamasın yani böyle kanlı sahneler vesaireleri sadece kendi o deneyimlerini anlattıkları zaman onların yaşadıkları aslında savaştan dolayı yaşadıkları travmayı. Onların e, düşünsel yapılar üzerine, e, ruhsal yapılar üzerine bıraktığı o e, şiddetli etkiyi ortaya çıkarmaya çalıştığım bir videoydu. E, onu e, manifestada, manifestanın özellikle de e, kontrol binası olarak daha önceden göçmenler için kullanılan kontrol binasıyla bu video gösterime girildi. Müthiş Erkan şöyle bir şey düşünüyorum daha önce seninle konuştuğumuz belki senin geçtiğimiz İstanbul bir döneminde İstanbul'a geldiğin zaman da konuştuğumuz bir konuydu. O zaman çocuklarla çalışmıştım biz Wonderland'ı izlediğimiz zaman. Ee, şimdi kadınlarla senin de belirttiğin gibi evet yani savaş, göç, tehcir ee, gibi felaketlerden en çok belki de onlar etkileniyorlar ve de en... ...ağır travmayı onlar yaşıyorlar... ...diyebiliriz... ...ama senin bu... E projeleri hayata geçirirken yaşadığın süreç de oldukça psikolojik anlamda e, yoğun hatta travmatik olabilir. Sen kendini nasıl sağlatıyorsun? Nasıl mesafeni korumaya e, çalışıyorsun? E, seni nasıl dönüştürüyor, değiştiriyor bütün bu tanıklıklar, işbirlikleri? Biraz kişisel bir soru olacak ama bunu hakikaten merak ediyorum. Çünkü hiç kolay bir şey değil senin e, yaptığında. Belki neredeyse psikolojik destek bile insanın alması gereken yani kendimi yerine koyacak olsam bunu kendi adıma en azından zorlanırdım bununla baş etmekte diye düşündüğüm için soruyorum sana neler düşündürdü kendi kendini nasıl sağlatıyorsun bütün bu tecrübelerden ortaklıklardan tanıklıklardan sonra bazen bazen tabii ki e, hani çok da mesafe koyamıyorsun açıkçası e, ama ama e... Bazen çok yoğun bir şekilde de etkisini tabii ki yaşıyorsun. İnsansın, duyguların var. Sen de e, aynen onlar gibi her şeyi yaşayabilen bir e, duygulara sahipsin ve etkilenebiliyorsun. E, zaten özellikle de benim e, şeyde de belki bunu açıklarım. Hani Biraz daha işler üzerinden bunu açıklarım. Hı hı. E, şu anda da mesela e, işte İstanbul Biyaneli'nde gösterdiğim Wonderland da aynı zamanda işte Suriye'de işte Kovan'ın bir köyünden E, saldırıdan kaçan ve birçok aslında e, oradaki çok e, görülmemesi gereken, yaşanılmaması gerekenler gören, tanıklı giden 13 yaşındaki bir çocuk var. Aynı zamanda mesela ben e, onunla da işte doğ büyüdüğüm yer olan e, Derik'e oraya gittim. E, orada e, yaşıyordu ve ben e, arkadaşlarımın gönderdiği destekleri, işte para göndermişti. Ben de gidip orada onlara kıyafetler alıp o çocuklara verecektim. Orada işte o Muhammed, London'daki Muhammed'den hı hı. tanıştım. E, o dönemde ben de şunu diğer gün ona verdikten sonra diğer gün yanıma geldi. Oturduk ve bana bütün derdini anlatmaya çalışıyor. Ben de o esnada büyük bir çaresizliği hissettim üzerimde. Yani dedim ki e, çok büyük bir şey yaşanıyor, büyük bir vahşet yaşanıyor bu coğrafyada. Ve biz sadece onun da yansımalarını etkilerini görüyoruz. Büyük bir etkisini yaşıyorum. Ama dünyanın mesela işte üçte ikisi bir bir kısmı ise şu an itibaren tabii o dönem itibaren büyük bir sessizlik içerisinde ve aslında büyük bir, bir duyarsızlığın var olduğunu gördüm. O yüzden zaten o gondolantı yaptım dedim. Bugünkü dilin, bugünkü konuştuğumuz dillerin aslında insanlar arasındaki iletişimi çok da e, iletişimi sağlayamadığını gördüm. Hiç. İnsanlar arasında aslında bir iletişimi artık sağlayamadığını, çalışmadığını gördüm bu dilin. O yüzden burada Muhammed'in bir dili üzerinden bir dili ortaya koyarak aslında bir anlamda insanların kendi hem vicdanlarıyla buluşabilmelerini ve savaşın yalın ve çıplak halinin gerçek halininle karşılaşabilmelerini sağlamaya çalıştım. Ee, benim şu an Barcelona'da e, işte ilk yurdu dışında yaptığım kişisel sergim var. Orada dört tane video gösterimim var benim. Hı hı. Bu bu dört videoda da tamamen aslında Savaşın o şiddet belliği, silahların belliği, silahın insanın yaşantısındaki yeri üzerine aslında bunları odaklayan bir sergi. O sergide de Eee işte o sergi içinde yaptığım mesela silahların estetiği de bir çalışma yaptım. Oo tamam hemen araya giriyorum. Sen de belki bir nefes almış olursun. Çünkü silahların estetiğini ayrıntılı olarak konuşmak istiyorum. Burada da vurgulayayım. Palermo'da bu Purple Muslin 4 Kasım'a kadar izleyiciyle buluştu manifesta Avrupa Bienali evet. kapsamında. Yani bunu kaçırdınız. Dediğim gibi 29 Ekim programında da manifestayı etraflıca değerlendirme şansım olmuştu. Fakat aynı iş senin zaten daha önce Hann Nefkens Foundation'ın işte üretim desteğiyle onların prodüktörlüğüyle hayata geçirdiğinde bahsettiğim Purple Muzzle'ın aynı zamanda şu anda Barcelona'da 13 Kasım'dan beri tam da uzun soluklu da bir sergiden bahsediyoruz. 24 Şubat'a kadar devam edecek şekilde senin yurt dışındaki yani Türkiye dışındaki ilk Kapsamlı kişisel sergin olarak da e, sunabileceğimiz e, bir proje. Ve de Antonia Tapies'in çok da değerli bir sanatçı, benim de çok takdir ettiğim bir sanatçının külliyatına da yer veren... E, ...onun vakfı Fondazio Antonia Tapies de Vakfı'nın desteğiyle senin serginde biraz önce bahsettiğin Purple Muslin var. Ama tek çalışman da bu değil yani yolu 24 Şubat'a kadar Barcelona'ya düşenler... Olursa onları hatırlatalım Erkan Özge'nin bu kişisel sergisini. Kaçırmasınlar diğer işlerden silahların estetiğine geçmiş durumdasın. Evet şimdi sözü sana tekrar veriyorum. Ondan bahsedebilirsin. şimdi o Evet e, teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda da ben 2008 yılında Barcelona'nın bir grup sergisinde e, e, Antony Tapies'in da tanışma şansım oldu. Öyle yani, mi? Gördükten sonra tanışmak istedi. Orada Hı -hı. da iletişim bilgilerini de aldık. Şimdi Sergide de şu an e, Antonio Tapias'a bir iki sergi var. Bir benim sergim, bir de kendisinin bio, politik biyografyasının e, bir sergisi e, orada mevcut. Aslında ondan tekrar bir buluşmayı da gerçekleştirmiş olduk. Ne güzel. Bu yönüyle de benim için çok anlamlı. Kesinlikle. E, şu anda ben e, bir de bu sergi için e, benim e, bir projem daha vardı. Onun video, onu da gerçekleştirdim. İşte silahların estetiği, 5 e, dakika... E, et saniyelik işte beş dakikalık dört dakikalı saniyelik bir video. Bu da e, aslında e, tamamen işte e, şundan yola çıkarak yaptığım bir şey. Bugün e, çağımızda işte, tam da savaşlar savaşlar var ve bugün savaşlar e, savaşları biz e, işte gerçekliklerimiz hiçbir zaman Aslında çok fazla da tanıklık yapamıyoruz. Hı -hı. Bunları göremiyoruz gerçek yüzlerine. İşte birçok şöyle örnek vereyim. Mesela işte televizyonlarda film olarak da izleyebiliyoruz çoğu zaman. İşte bakıyorsun Şuad Nazyager'in bir filmi ya da Ramon'un bir filmi. İşte orada kanlı sahneler, patlamalar oluyor. insanlar ölüyor, parçalanıyor ama izleyici filmden sonra böyle bütün duyguları böyle acayip bir şey Bir, bir heyecan, bir, bir çok katılıyorum. Yabancılaşıyoruz var. adeta ve e, vahşet evet. ve şiddet normalize de oluyor. Sanki normal bir şeymiş gibi de sunulmaya başlıyor. Bilgisayar oyunları için de çok geçerli bu. Özellikle hani gençlerin ve çocukların özellikle herkesin bilgisayar oyunlarında bu kadar çok savaş, öldürme, hedef, vurma... Odaklı oyun oynaması da aslında bu şey bir tür bir de estetik de yaratıyor şimdi senin işine geri dönecek olursak. Ve kafamızda hani normal ya da alelade sıradan bir şeymiş gibi de bir yer ediniyor. Aynen aynen öyle bir de ben bu sefer şey işte mesela bugün çağında bakıyorsun işte diyor ki işte Irak işte mesela Suudi Arabistan Yemen'e saldırdı işte. İranlı Raqqa saldırdı, Amerika işte şuraya saldırdı vesaire böyle çok böyle sembolik isimler üzerinden aslında temsil ettiği de çok geniş kitleleri kapsayan şeyler üzerinden yani adeta futbol maçı varmış gibi hı hı. Ee, böyle bir şekilde tanımlanır ama benim için burada önemli olan şuydu dedim ki bu silahı silahları bir kullanan kişi ve bunların adına bunu nasıl meşrulaştırabiliyorlar ve bunların elinde bunu nasıl kullanabiliyorlar bu e, silahların etiği de Bu videoda da bir karakter var. Kendisi resmi olarak silah kullanan biri. Bu silahın kendisi için ne anlam ifade ettiğini, bundan olan ilişkisi üzerine kurulu bir anlatım var. Silah belli bir süreden sonra özneye dönüşüyor. Hazreti işte eşi gibi. Kendisi ise bakıyorsun orada artık nesneye dönüşmeye başlıyor. Böyle bir ilişkiyi anlatan bir video. Onun dışında da The Memory of Time adlı videoda da zamanın hafızası. hafızası. Hı hı. Evet. O işi de ben 2016 yılında tam da işte bu bahsettiğim dönemler burada Irak, İran'daki Tabii. işte o saldırılardan sonra insanların Türkiye'ye artık geldiği dönem. Ve Türkiye'de de çatışmaların içi, sorunların da yaşanıldığı tam da bir dönem. Bu dönemde ben Helsinki'ye e, gittim. Helsinki'de 3 ay kaldım orada ve orada Helsinki'de Sumelina Adası diye bir ada var. O adada kaldım. UNESCO tarafından koruma altında. Manzarası mükemmel, muazzam bir yer. Her gün işte e, on binlerce turistin geldiği ve dünyanın farklı yerlerinden gelen turistler. Hi yapın residence'ıydı bu herhalde değil mi? Hi yapın sanat. Hi yap. Değil mi? De bu, Frame. Bu, Şeyin, Purple, şeyin, uh, Purplety uh, Mobile diye ha. sanatçı uh, güven art hepsinin altında bir uh, projenin kapsamında hı -hı. gittim. Orada adam Toplarla koruma altında böyle etrafında da toplar var ve bunların hepsi UNESCO tarafından koruma altında tam da o dönemde işte Diyarbakır'da işte Sur'da çatışmalar falan var çatışmalar yaşanıyor uzun bir süre sürede burada da tanklar falan kullanılıyor ve Sur'da aynı zamanda UNESCO tarafından koruma altında. Ben orada insanlara baktım. İnsanlar şey, oradaki manzara her şey çok güzel, harika ama şöyle bir problem gördüm. İnsanlar gelip o topla alan böyle hatıra amaçlı fotoğraflar çekiyorlar. Ben de oradaki insanlarla konuşmaya başladım. Dedim ki siz bu topla niye fotoğraf çekiyorsunuz? İşte çok güzel falan görüntü. Dedim ki bu bir silah sonuçları. Yani bunları öldürmek için kullanılan materyaller. Siz buna dokunduğunuzda ne hissediyorsunuz? Çocuğunuz buna dokunduğunda ne hissediyorsunuz? Bu belki bir katliği, belki insanları öldürmüştür. Bilemeyiz. Ve iki, iki türlü cevap aldım. Birinde kendileri şok oldu, bir diğerinde ben şok oldum. <gülüyor> Ama bu yüz yıl önce kullanılıyordu. Ama çağımızda yine bugün kullanılmakta. <gülüyor> ben de şunu söyledim. Acaba UNESCO yüz yıl sonra da Sur'da bu tanklarda örneğin koruma altını alıp o zaman da insanlar alıp önünde fotoğraflar çekecekler mi? Gibi işte bu açık alan böyle e, modası gibi, moda defilesi gibi böyle açık alanda evet. insanlar gelip laylaylı on foto fotoğraflar çekiyorlar ve silahla olan ilişkileri, bellekleri de bir şekilde bu noktada. Şimdi Tapies'te de ben e, sergilerken zaten hemen ilk girişte e, The Memorial Time'ı koydum. Hı hı. İnsanlar gelirken zaten orada aynı tam da böyle karşılanıyorlar. Ondan sonra içeri girdiklerinde aslında o silahların etkisinin nelere Ne gibi sonuçlar doğurduğunu aslında içeride onunla yüzleşiyorlar. Ve çıktıkları zaman The Memory of Time videosuna baktıklarında şunu dediler bana. Orada da söylediler dediler. İlk kısmı benimle sohbet ederken dedi ki biz şimdi anladık aslında sen bizi nasıl bir şeyin içerisinden geçirdiğini. Çünkü bu sefer biz bu videonun aslında ne demek istediğini çok iyi bir şekilde anladık. Artık bunu daha farklı Biz değiştik burada. Hı hı. Demeye başladılar. Müthiş. Müthiş. Yani Antoni Tapies Vakfı zaten Barselona'ya yolu düşenlerin mutlaka gidip görmesi gereken bir yerken hakikaten senin bu anlattığın sergi ve serginin akışı yani işlerin birbiriyle ilişkisi birbirine eklemlenmesi bakımından da özellikle mutlaka gitmek gerektiğini düşünüyorum. 24 Şubat'a kadar Erkan Özge'nin solo sergisi orada devam ediyor. Az vaktimiz kaldı ama küçük bir duyuru nitelinde de olsa sana birazcık sorarak bir başka uluslararası sergiye katılımını da vurgulamak istiyorum Erkan. Çünkü e, Türkiye'yle de sıklıkla çalışan Gülsen Bal'ın e, ve e, Walter Seyid'in küratörlüğünü üstlendiği bir grup sergisi bu Viyana'da. Mekan 68'de e, 14 Aralık'ta açılıyor. Bunu da buradan duyurmuş olalım. 15 Aralık 17 Ocak tarihleri arasında Viyana'da yaşayanlar ya da yolu Viyana'ya düşecek olanlar Too Much Too Soon adlı bu sergiyi görebilirler. Senden başka da bize aşina sanatçılar var. Onların adını da sayayım: Mustafa Akkaya, Tim Brennan, Aydan Murtezaoğlu, Milka Tomić. Lala, Lascic, Christina, Werner ve Erkan Özgen. E, sen orada geçmiş tarihli e, bir çalışmanla varsınız. Şimdiye kadar hep böyle son dönem, şu şu dönem denersin son birkaç yıldır yeni prodüksiyonlarından ve de hep de böyle video e, işlerinden bahsettik. Bu sefer farklı dönemden farklı bir e, medyum karşımıza çıkıyor. 2012 tarihli bir enstalasyonun burada var. E, bahsetmek ister misiniz son birkaç dakikamızda? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi, e, benim e, çok kısa zamanda çok fazla şey attı bu sergide e, göstereceğim e, çalışmada şey First Untitled birinci isimsiz anlamında e, bu da bir instalasyon yapacağım orada bir e, şimdi 2004 yılında yaptığım bir video vardı aslında Adult Games hı hı. adında e, orada da bir grup çocuk işte e, oyun alanına girip çıkıyorlar orada kar başlıkları kullanıyorlardı o kar başlıkların Tam da aynısını kendisini şey bir e, üst üstünü bu sefer e, yaptım ve bu da aslında e, bugün çağımızda gördüğümüz birçok heykelin o o temsili e, taşıyan o busterin aslında bir negatifini oluşturmuş oldu. Bunu da şu an Gülsen'in yapacağı sergi konseptiyle de çok uyum sağladığını görmekteyiz. O yüzden zaten Gülsen bu işi özellikle davet etti. Serginin de konsepti biraz daha şey. Bu Avrupa'daki devletsizleşmiş bir Avrupa hani hı hı. hedefi. İşte 1889, yani sanki 1889. milli sınırlar ortadan kalkmış falan gibi hani Avrupa Birliği projesinde Aynen. o Ütopya'da da olan fikir Ama hayata geçemediğini görüyoruz yani şu anda Aynen işte bir anlamda bunun hani 89 ile işte 89 sonrası dönemi bir anlamda onun ideolojik olarak Hani neyin getirip götürdüğünü bir anlamda Sorgulan bir sergi olmayı hedefliyor Buradaki işte geçişli tarihselleşmeye de Burgu yapmayı hedefleyen bir e, sergi, bunu tartışmaya açmaya çalışıyor e, Gül İşte o yüzden de buradaki zaten e, bu düstüde e, buradaki e, negatifliği de aslında bir anlamda onların e, şeyine vuruyor aslında, bir anlamda yüzlerine vuruyor. Yani bugün her ne kadar e, devletleşmeye hedeflerlerken aslında ulus devlet yapısının da korunduğunu bir anlamda ortaya koymakta olduğunu görmekteyiz. Sen de bu anlamda e, bu işi davet ettin. Orada gösterimi gerçekleşecek. Harika Erkan çok teşekkür ederim. Daha konuşacağımız çok şey var. E, ama buradan da duyurmuş olalım. Siz çok kıymetli hakikaten dünyanın neresinde yapılırsa e, çok ses getireceğini düşündüğüm değerli bir video sanatı atölyesi düzenliyorsunuz. Ali Erdemci'nin e, kavramsal çerçevesini ve oluşturup yönettiği. İşte Ali Kazma evet. e, video sanatı. ...biraz da senin böyle video işlerine de odaklandığımız için vurguluyorum... Melve, ...Merve Elveren Küratör, işte Halet Enger sanatçı vesaire geldi... ...ben de bu vesileyle sizin davetinizle 22-23 Aralık o dönemde... E, ...bir video sanatı üzerine ben de Naciz sunum ve atölye yapmak üzere Diyarbakır'da olacağım... ...o zaman mutlaka daha da çok e, konuşuruz ve loading'e odaklanan bir kayıt... ...sen, Cengiz Tekin, başka belki sizin oradaki sanatçı inisiyatifinizden... ...arkadaşlarla birlikte yaparız ve Diyarbakır'dan tekrar haber ulaştırırız... Açıdan Sanat Programı'yla diye umuyorum. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. 22-23 Aralık'ta Diyarbakır'da görüşmek üzere. Aynı zamanda da Açık Radyosu dinleyicilerine ve emekçilerine de buradan Diyarbakır'dan sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Çok teşekkürler. Harikler. Teknik masada Ferya Kabil var. Ben de özellikle ona teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açıdan Sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay. hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra